İyi haftalar Açık Radyo'nu sevgili dinleyenleri. Bugün konuğumuz gene Sayın Ahmet Erozenci, Profesör Doktor. Bugünkü programda onunla e, tıbbın felsefesi, tıp ve sanat, e, edebiyat... Ve bütün bunların günümüzde e, hukukla kesiştiği alanlara ufak ufak değinip uzaklaşarak böyle bir serbest sohbet yapalım istedik. Sağ olun. Ben hatta neredeyse bu programın <gülüyor> konuğu ben olayım soruları siz sorun diyeceğim. <gülüyor> Çünkü bu çok güzel yapıyorsunuz. Sağ olun. Bakın çok romantik bir cümle gibi gelecek ama e, benim işim cerrahi. Yani ben üroluğum işte geçen programda söylediğiniz gibi ağırlık olarak kansere yoğunlaşmış durumdayım. Ama cerrahi dediğimiz anda insanı kesiyorum. Kestiğim anda da vücut bütünlüğünü bozuyorum. Ben yani tamam bir yararım olduğunu inandığım için kesiyorum. Üstelik kişisel bilgilerine de fiilen girmiş oluyorsunuz tabii, bir nevi değil tabii. mi? Tabii yani hukuksal bir tabir mi ama bütünlüğü bozmak, tecavüz işte vücuda tecavüz oluyor bir yerde. Hı. Tamam amacımız ulvi. Onu bir kenara koyalım. Fakat inandığım bir olay var. Bu asistanlığımdan beri değildi. İlerledikçe ve düşündükçe aklıma gelmeye başladı. Ben bir insana cerrahi müdahalede bulunurken esasında onun ruhunu da kesiyor gibiyim. Bu Çünkü... çok dehşet verici bir cümle e... oldu. Nasıl Yok bunu yani olumlu anlamda şimdi. söylüyorum. Hı. yani de, korku, korku filmi çevirmiyoruz burada. <gülüyor> Ruhu kesmek. Ama şöyle düşünün. Kişi yıllardan biri geliyor. Benim hasta grubum ağırlıklı olarak 60 yaş ve üstü hastalar, ürolojinin hasta grubudur. Yıllardan beri oluşturduğu bir karakter var, oluşturduğu bir yaşam tarzı var, oluşturduğu bir yaşam şekli var, beğenileri var, şu bu. Ve Türkiye'de insanlar ne kadar algılıyor bilmiyorum ama herkes için her şey şanslı seyretmiyor. Kimi zaman acı çekilerek o karakter oluşuyor. İnsanın bastırdığı yönleri oluyor, üzüntüleri oluyor. Aklını unutmuyor ama aklına getirmemeye çalışıyor. Çünkü yaşam sürmek zorunda şu veya bu şekilde. Ve günün birinde benim gibi biri çıkıyor. Kimi zaman babası yaşındaki birine, kim zaman abisi yaşındaki birine, kimi zaman kendi jenerasyonundan birine. Sen de şu, şu şu hastalık var diyor ve ben sana bu ameliyatı yapacağım. Yani senin şimdiye kadar alıştığın yaşam şeklini değiştireceğim. Geçen programda bahsetmiştik bu hele hele kanser duygusal bir olaydır da aynı zamanda. Ve tek kişinin duygusal şarkıntısı değildir. Bayağı çevresindekileri de etkileyen bir olaydır. Ruhuna dokunmaktan da kastim bu. tanı konduğu anda o kişinin yaşama bakışı değişiyor, çevresindekilere bakışı değişiyor... Bunu doğrulayacak bir bilimsel çalışma söyleyemeyeceğim size ama hastalarımdan biliyorum. Kendilerini sorgulamaya başlıyorlar. Çünkü kanseri cezalandırma olarak gören var. Bana niye oldu diye sorgulayan var. Neden ben? Aynen. Çevresindekilere suçu yükleyenler var. Ruhu kesmekten kastim bu. Ben hastalığa neşteri vurduğum anda, cerrahi müdahale yaptığım anda... Tanıdan tedavi aşamasına geçene kadar olan sürede çalkantıları da aynı zamanda bir neşter vuruyorum. Hele hele ürolojideki çoğu kanserin tedaviye iyi yanıt verdiğini, yani sonuçların yüz olduğunu, hastaların yaşam kaliteleri korunarak yaşamlarını sürdürdüklerini, işlerine gittiklerini düşünürseniz, yani bir anlamda karanlık bir süreçten hep aydınlık geldi. Evet, yani bir aydınlanma çağının, yine çok romantik bir kelime kullandığımı farkındayım ama, bir Rönesans'a dönüşüyor yine. Yeni bir yaşam. Orada da ben doktorun görevinin bitmediğine inanıyorum. Çünkü ülkemizde maalesef kanser tanısı hep olumsuz karşılanıyor. Benim gözümde, bu programı dinleyen meslektaşlarım belki yine bana söyleyecekler, kendilerini de söylüyorum bunu ama... ...ben ameliyat ettim, işiniz bitti diyen doktor iyi doktor değildir. Hı hı. Zaten iyi doktor kavramını da tartışırım, o çok ayrı bir şey. Bence iyi doktor yoktur, ilgili doktor vardır. Hı hı. Ama iyi kelimesini kullanırsa iyi doktor, birebir tedavi işi bittikten sonra da hastasıyla ilgilenmeye devam eden doktordur. Onun yaşam şeklini merak eden, yaşama nasıl yeniden uyum sağladığını öğrenmeye çalışan, yapabileceği bir şey varsa onu da kendine görev edilen doktordur. Dolayısıyla tıbbın felsefesi sizin sorununuzda. Yani hı hı. En azından tamamen özner ama inandığım, kendim hiç uygulamaya çalıştığım çözümüm veya yaşam şeklim, medikal yaşam şeklim bu. Hı hı. Bir yerde de yaşamı güzelleştirmek, felsefenin yaşamı Hı. güzelleştirmek işlevini vurgulamışsınız. Tabii. Bunlar çok üst üste ört gelen şeyler Tabii. öyle değil mi? O eski Yunan felsefe okullarının kapısında yazan yazı. Hı. Bakın parantez içinde parantez katıyoruz. Ee, geçen programdaki konuşmada çocuğun gözleminden bahsetmiştim. Hı. Bilim bir gözlemle başlar. Demokritus atom kelimesini ilk kullanan, milattan önce kaçta yaşadığını bile unuttum. Çok şey, güzel bir lafı var. Elmanın atomları demirin atomlarından daha uzaktır birbirine. Atom kavramı bilinmiyor. Kullandığı kelime atom olarak tercüme edilmiş. Neden böyle düşünüyorsun diye sorduklarında elmayı bıçakla kesiyorum demek atomları uzak demiri kesemiyorum yakın demiş. Muhteşem bir gözlem. İşte bu gözlem. basit. Tabii. <gülüyor> yani, Ama birçok de... buluş da bu, bu tür gözlemlerin tabii, üstünde inşa tabii, edilmiş. Tabii yani. kesinlikle. Kesinlikle. Peki burada neyi küçümsememiz, küçümsemememiz gerektiğini ima ediyorsunuz siz şimdi? Bunu vurgulayarak. Bunu vurgulayarak e, ima etmek değil ama ortaya çıkartmak istediğim olay. Geçen programda korkmama olayıyla bitirmiştik. Hı hı. Hı hı. Şu günün Türkiye'sinde artık genel konuşmanın veya yuvarlak kelimeler kullanmanın anlamı yok. Bugünün Türkiye'sinde herkes görüyor. Ama işte kafasını çeviriyor. Gördüklerini kelimelendirmiyor, dile getirmiyor. Şu veya bu nedenle görmemezlikten geliyor, arkasını dönüyor. Şu, şu, şu, şu. şu Vurgulamaya çalıştığım bu. Gözlem yapıldığı anda belki en doğru bilgi edinme şeklidir gözlem. Ben size burada bir kağıt kalem çıkartalım. Birin ikiye eşit olduğunu matematik olarak kanıtlayabilirim. Kimi zaman cidden... Bunu görüyor insanlar. Yüzde elli birin çoğunluk olmadığını da görüyor. Evet. <gülüyor> Ama? Konuşmuyor. Evet. Rahmetli Çelik Gülersoy'un bir lafı vardı. Türkler söylemez söylenir diye. Tabii. Şimdi o geldi aklıma. Ben de size onun için zaten demin ne ima ediyorsunuz gibi bir söylem kullandım. Bakın ben de malulum o alışkanlıkla demek ki. Tabii. Tabii. Yani dümdüz bir şeyin söyleneceğini ben bile şu programda. Yani e, Adam e, Bey'e en kısa yolun düz çizgi olduğu öğretildiği bir evet, ülkedeyiz. Evet. evet. Şu ilk okul ilk günü hatırlıyor musunuz? İlkokul ilk günde hepimizi bahçeye almışlar size de öyleydi. Hizaya sokmuşlardı. Bir kol mesafesinde hizaya girecektik. Siz vapurlarda AKM'nin bilet gişesinde sıraya giren birini mü? Beklersiniz i̇lk, ki en ufakken öğrenilen en kalıcı olsun. Şimdi ilkokul bir, birinci günü dediniz de ben dehşetle bu kadar yaşa geldim hatırımdan çıkmayan şey vardır. Babam demişti ki eti sizin, kemiği bizim. Öğretmen de şişmanca bir hanımdı. <gülüyor> ben beni yiyecek etmiştim İlkokulu birinci günü deyince son da çok insandan duydum bunu. yani Hep anneler babalar çocukları öğretmene verirken biraz da bizim zamanımızda eti sizin kemiği bizim. <gülüyor> <gülüyor> Yine geçen programda dönüyorum ben yani. hani öğrenmedi mutlak itaat demiştim. Olaya bakın o kadar itaat ki hani sen etini istediğini yap kemikler yap... <gülüyor> <Kemiklerle gülüyor> gönderirsen yani idare, idare, idare ederiz yani. düşünün. Evet böyle e, akılda yer eden e, kavramlarla büyüye büyüye tabii bir de bunların bombardıman haline geldiğini düşünürsek günümüzde. Tabii. Bir, Türk bireylerinin işi kolay değil. Ee, kolay değil derken tabii kolay değil. Hele hele bu devirde hiç kolay değil. Milletin, milletin tabii çok klasik tabir kullanan diyebilirim. Çoğunluğun fark etmediği bilgi kuvvettir esasında. Sizin her şeyinizi alabilirler. Arabanızı, evinizi, sizi bilmem kaç sene de tutabilirler. Ama bilginizi hiçbir zaman alamazlar. Geç tarih bunun örnekleriyle dolu. Bilginin hapsedilmesiyle, bastırılmasıyla hiç kazanan olmamıştır. Mandela yıllar boyu hapiste kaldı. Hapisi bilgeliğe döndürmekte kullandı benim gözümde. Yaşamını muhakkak biliyorsunuz ben kısmen okuyabildim de. Ama çıktığında kavga değil barış mesajı vererek çıktı. Gandhi aynı şekilde barışçıl direnişi ortaya yaydı. Hapis gibi kötü bir olay bile bilgelik yolunda kullanılabilir. Yeter ki siz o şekilde bakın ona. Benim mesleğimdeki hastalıklar da bilgelik yolunda kullanılabilir. Yeter ki ben hastayı protokol numarası 34-34-14 olan biri olarak görmemeyi bileyim. Yeter ki hı hı. ismiyle hitap etmeyi bileyim hastaya. Yeter ki vakit ayırmayı bileyim. Dolayısıyla bilgi kazanmak, bilgi edinmek. E da saatler boyu okuyayım, asko devireyim değil. Kim alın edileceğiniz bilgiye nasıl ulaşacağınızı ve hedefinizi belirlemek. Peki. Şimdi yine müzik için bir ara verme zamanına yaklaştık zannediyorum. Bu programdaki seçiminizi anons etmek ister misiniz? Tabii seve seve çok bir karanlıktan bahsettik son 10-15 dakikada. Onun için neşelenme yolunda adım atmak uğruna yine eskilerden Anne Mary David'in söylediği neşeli gençleriz biz. Ha severiz. bir gömlek. İstediğimiz yere gideriz. Neşeli gençleriz biz. severiz. bir gömlek. İstediğimiz yere gideriz. Hadi güzel gel sagland watch euer denize ja da denn neşeli gänslere biz tiviriwidi tiviriwidi i schau mein severis tiviriwidi bi funktal und istediğiniz yere gider. Meseligen şlerisiz, çivi diğdiğ, çivi bir pantalon, bir gömlek, 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız Sevgili dinleyenler Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Ahmet Erozenci bize 60'lı yıllar mıydı bu parça ee, 70'li 70 70 yıllar de. değil mi Anne Mary David'in Türkçe olarak söylediği Neşeli Gençleriz Bizi çaldı ee, Çok teşekkürler Rica ederim Müziğinizi de yanınızda getirmiştiniz <gülüyor> sebe, sebe. İyi oldu hazır konduk <gülüyor> Şimdi programın kalan kısmında yani şu ana kadar yine geçen programdaki gibi ağırlıklı olarak bilgi etrafında döndük, dönmekteyiz. Bilgi hırsızlığı konusunda ne düşündüğünüzü sormak istiyorum. Özellikle akademik bilgi. Çünkü geçen programda da bloklara değindik. Örneğin coğrafyadan coğrafyaya fark taşıyor bu. Amerika'da bilim adamları Amerika Birleşik Devletleri'nde. Daha paylaşımcılar. Hemen hemen e, her bilim dalında, e, hemen hemen her profesörün kişisel bloğu var örneğin. E, oradan e, türlü çeşitli içeriği paylaşıyor makale özetleri sırasında. Kitabın tamamını paylaşanlar bile Hı -hı. var yaygın. Avrupa daha sakınımlı, daha geriden geliyor. E, Türkiye'de e, bizim akademisyenlerimizin kişisel blokları nın yaygınlaştığını ben söyleyemem şahsen. On yıldır izliyorum Benim bu konuyu. Benim bildiğim dahilinde de fazla değil. Evet. Ama e, bütün coğrafyalarda e, ilk sakınca olarak bilgiyi kaptırmaktan çekinme var ortak e, tereddüt konusu. Yani biz oraya içeriği koyarsak e, bu gider diyorlar. Hatta bunları bulacak özel yazılımlar da geliştirilmiş. Hı hı özellikle e, öğrenme aşamasında olanların işte başkalarının bilimsel içeriklerinden böyle kolaj yapmaması için daha doğrusu yapanları kesin biçimde yakalayabilmek için özel yazılımlar var anahtar sözcüklerle vesaireyle buluyorlar ve diskalifiye ediliyor o çalışmalar. Şimdi tabi bu konuda ne düşünürsünüz? Olayın hukuki yönünü bilmiyorum. Yani ben Ahmet Öl Özenci bu dokuspot.com'a İç merak etmiyorum. Copyright işareti koyarsam beni bir hukuki koruma altına alıyor mu? Veya bir başkası hani onu koyduğum takdirde benden alıntı yaparsa beni site etmek zorunda mı? Bilmiyorum cidden. Ama onu uygulayabilirsiniz. Mesela uluslararası bir şey var, Creative Commons diye Amerika'da başladı bu uygulama. Biz de Açık Radyo'nun web sitesinde örneğin podcasting yaparken ses kayıtlarını yüklerken. Oradan kendimize bir lisans seçiyoruz. Lisans türü yani yumuşatılmış bir koruma e, hmm. tercihlerin bol olduğu bir koruma olanağı veriyor. Creative Commons size. Onu Türkiye'den de yapabilirsiniz. Türkiye'de de on, haklarınızın saklı tuttuğu saklı olduğunu belirtmeniz sizi bir ölçüde korur tabii. Ha, muhakkak ama korunacak tırnak içinde bilgi var. Bir de benim zaten paylaşmak istediğim bilgi var. Hı hı. Benim bloğuma koyduğum yazılarım, işte tıpla ilgili olan yazılar veya daha bastırmadım. Öykü kitabımı şimdi Beyder Bey yazdıkça blogda yayınlıyorum. Zaten duyulmasını istediğim yazılar. Hı. O yazılarla ben tanınmak isterim. Ya bu adamın ilgisi bu yönde diye bilinmek isterim. Hı hı. Peki hani... öğrencileriniz akademik çalışma yaparken size getirdikleri ürün diyeyim ya da işte çalışmanın bütünü diyeyim. Burada onların özgün içerik üretmiş olmalarını istiyoruz ama ulaşamıyoruz. Değil Bu Bakın benim için internet çağının bir özelliği var. İletişim çağı. Bütün dünya tek tuşla klasik söylem parmaklarımızın ucunda, elimizin altında. Ama öte yanda internet çağı olması kolaylığı getirdi hı hı. ödev yap.com gibi siteler var yani ne anlamı varsa bu sitelerin dolayısıyla o sorgulama, araştırıcılık, bilgiye eskiden benim zamanımda lafından hiç haz etmiyorum ama eskiden hı. bilgiye ulaşmak bir hazdı yani kitapları karıştırmak, dergileri karıştırmak okumak çünkü şu gün bilgisayarda anahtar kelimeyi koyun hemen pat diye highlight ediyor size gösteriyor ve o cümleyi okumak bile yetiyor ...eskiden ben belki üç satır alıntı yapacağım diye... ...iki, üç, dört bölüm okumak zorunda kalırdım. Hı hı. O da bilgi edinme hızını beraberinde getirirdi. Şimdiki gençlerin, neslin en büyük özelliği... ...bu nesilde geçerli olan kriter... ...bilgiye en hızlı kim ulaşacak? Google'a en doğru kelimeyi kim girecek? Başarı kriteri o oldu. Hı hı. Yani e, Ahmet Örözenç e yazmak belli bir veri çıkartıyor... 300 bin buruş, 400 bin hiç bilmiyorum. Ama yazar Ahmet Özenci dediğinizde daha kısalıyor. Hmm. Kitap sadece bir gece istiyorum Ahmet dediğinizde daha da ufalıyor. İşte şimdiki gençlerin başarı kriteri o. Ahmet Özenci'nin hangi yönünü merak ediyorsa en doğru kelimelerle onu yazayım ki Google'a en kısa sürede ulaşayım ve fark atayım. Bilgiye evet. erişim süresini kısaltıp oradan bir şey sağlamak ekonomiyi ve zaman yani neyi sağladıklarını bilmiyorum mantıksız ama mantıksız değil ama yani bu fakat ama yaşamda değil. her şey bu şekilde öğrenilmiyor ki artık gözleme dönüyorum yani sizin Hı. kitapta okuduğunuzla hiçbir zaman gözlemle edindiğiniz bilgi aynı şey değil yani komünizm çok iyidir okuduk bunu okuyalım evet okuduk derken yani kitaplarda bu yazıyor ama öten de Rusya'ya gidip yaşamadım ben. Benim kongrelerden tanıdığım Rus meslektaşlarımdan çok olumlu bahseden de var. Keşke hala komünizm olsaydı. Tam aksi yönde ne çekiyorduk şimdi çok rahatız diyen de var. Dolayısıyla bilgi tek fasetli değil. Teorik bilgi var, yaşanarak edilen var, gözlemle olan bilgi var. Şamış internet işte tek tuşla otur odada çıkma ya işte önünde diyor. Peki Sayın Ahmet Erözenci, son yıllarda tıbbın sanatı da sizin gündem maddeleriniz arasında, Tabii. çalışma alanlarınız arasında yoğunlaşıyorsunuz. Biraz bu konuda düşüncelerinizi paylaşır mısınız bizlerle? Tabii seve seve. Öncelikle benim ilgi duyduğum edebiyat alanında hı hı. paylaşırım. Bu birkaç kez sorulmuştu da bana hani doktor olmam yazmamı etkiliyor mu? Kesinlikle onun yanıtı evet. Ee, öncelikle ben erken giden biriyim. Her sabah yedi çeyrek gibi hastanede oluyorum. Ve benim nasılsın diye sorduğum herkes bana bir dert anlatıyor. Yani gün boyu benim iyiyim diyen bir kişi duyma olasılığım çok az. Yani duymuyor değilim tabii. Yani karamsar bir dünya değilim ama. yani Günde meslek saatlerim dahilinde ortalama 50-80 kişiyle hasta hasta yakını idari görünüm olduğu için işte personel şu bu konuştuğumda 49'undan şikayet dinliyorum. Bir de ayrıntılar da veriliyor. Tabii. 50'nci de sağ olsun önce kahve getiriyor ondan sonra şikayetini söylemeye <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> e, böyle bir e, yaşam tarzı oluyor. Yani içerik olur. kendiliğinden mi birikiyor demek? Bir yer e, bir yerden boşalmam lazım yani. Evet. Sabır taşı sabır küpü değil kimse. Tabii. Ee, yardımcı olabilmek güzel bir şeyler halledebilmek güzel fakat istediğiniz kadar halledin onlar sizde kalıyor teker teker e bir yerden bu dışa vurulacak hı hı. öte yanda söylemişim gözlem yapmayı da seviyorum ailem hakkındaki çok komik bir ailem olduğunu inanıyorum bana çok muhteşem materyal veriyorlar kazandırıyorlar sağ olsunlar onlar birikince dışa edebiyat olarak çıkıyor sanat buysa. Hı hı. gördüğüm herkes ayrı bir karakter ...tabii hiçbir zaman bir hastayı ve veya yakını... ...birebir olarak... Yani, ...kitapta gördüğüm eks kişi... ...birebir eks olarak yansımıyor ama... ...birinden bir parça... ...diğerinden bir parça... İşte ...elimden geldiğince hani gülmeyi de seven biriyim... ...bütün o karamsar tabloda... ...bir gülmeci ögesi de kendime yaratarak... Hı hı. E, ...yani işte... ...idare etmeye çalışıyorum. Peki objektif olarak baktığımızda... ...yani Ahmet Erözenci ...gözlüğüyle bakınca... Ee, ...manzara bu. Ama objektif olarak bakıldığında tıpla sanat üst üste geliyor mu? Kesinlikle geliyor. Hı hı. Bir kere zaten tıp bir sanat mıdır diye de tartışması yıllardan beri var. Tıbbın sanat olan yönü var. Tıbbın sanat olan yönü hastayla konuşmayı bilmek. Hı hı. Ondan doğru veri alabilmeyi, açıklamayı bilmek. Ee, şimdi tabii muhakkak eminim kelimeyi kullanmayayım. Rütük yasasına aykırıdır ama tanımsal olarak gideyim. Benim mesleğimi çünkü asistanlarım böyle tanımlıyorum. Bana bir hasta geldiğinde babam yaşında diyelim. Öncelikle ben onun hasta olduğunu ikna etmek zorundayım. Kimse hasta olduğunu kabul etmez. İkincisi doğru tanıyı koyabileceğimi ikna etmek zorundayım. Üçüncüsü doğru tedavinin olduğunu ikna etmek zorundayım. Dördüncüsü doğru tedaviyi benim yapabileceğimi ikna etmek zorundayım. Beşincisi bu tedaviyi benim alanımdan bahsedecek cerrahiden yani vücut bütünlüğünü bozan bir prosesten geçtiğini ikna etmek zorundayım. Ben beynimi satıyorum. Bunları konuşarak yapıyorum. Hiçbir hasta benim kaç tane radikal prostat ameliyatı yaptığımı kaç tane şu ameliyat yaptığımı bilmiyor. Bilemezse ben kendim de bilmiyorum zaten. yani. Çıkartırız dosyalardan ama anlamı yok. Ama bana güvenilmesini ben konuşmayla sağlıyorum. Konuşmada bir sanat. Doğru kelimeyi kullanma, göze bakma, vücut, dili. Hele tıpta bu çok üst düzeyde. Ameliyatta da böyle yakın plan bakacak olsak. Aslında orada da manuel bir sürü operasyon A, tabii, var ki. Tabii o tabii. Da, e, bakın ameliyatlarla e, ilgili e, benim... Beceriler, e, ek beceriler istiyor herhalde. Ameliyatla yani. ilgili benim asistanlarıma söylediğim... E, fotoğrafçılıkla ilgili olanlar bilirler. Şimdi bir makro objektif vardır. Hı hı. Bir de mikro objektif. Makro yakınlaştırıyor mikro daha da yani geniş açıdan bakıp yakın planı görebilmek yani bir anlar ben onu hatta 360 derece görebilmek derim ben bir ameliyatta herhangi bir damarın üzerine eğildiğimde odaklandığımda herhangi bir organa odaklandığımda tamam konsantrasyonum orada ama onun etrafında da bir sürü doku var hı hı. yani birileri odak, hem makroyu hem mikroyu yakalamak gerekir. Cidden sanat olan yönü bu. Dikiş koymayı, doğru dikiş koymayı herkes öğrendi Hiçbirimiz anamızın kanından cerrah doğmadık. Doğru kesi yapmayı herkes öğrenebilir. Ama iyi değil, iyi kelimesine karşı yetkin, yani hassasına yardımcı olabilecek cerrah olmak, işte sanat yönü orada başlıyor. Hı hı. Ee, biz dokuya, bir prensese dokunur gibi dokunmalı deriz. Ben hiç prensese dokunmadım. Yani <gülüyor> en azından bildiğim kadarıyla dokunduklarım arasında prenses yoktu. Kendini gizlediyse hiç bilmiyorum. <gülüyor> Hiçbir nasıl şekilde... yani? Nasıl dokunulmak i̇şte gerekiyor? İşte yumuşak, saygılı, hmm. e, zarar vermeyecek kadar. Mesafeli. Yani, mes ölçüde, yani herhalde. Hmm. Yani düşünmedim. Ama yorum bu. Enteresan. Zannediyorum son birkaç dakikadayız. E, gündemsiz konuşalım dedik ama gene gündem kendi kendine empoze e, tabii, etti bizi. Doğaçlama en iyisidir her zaman. E, kapatmadan Sayın Erozenci, e, sizin yapacağınız radyo programından da bahsedelim mi? E, bahsedelim e, bir kavram programı olması. Edindeyim, konuklu olacak. Hatta hemen şimdi sizi davet edeyim. İlerideki programlardan birini... Memnuniyetle ee, sağ olun ee, bu kavramlar anıların anlamı nostalji sevgi değişik boyutlarda illaki aşk cinsellik şu bu değil ee, ağaçlar bulutlar tamamen renkler yemek çok ilgi duyduğum bir olay ee, tat olayı değişik planlarda yaşamımızı kavramlardan kavramlar üzerine yapmayı düşündüğüm bir program Hı -hı. müzik ...olacak içinde zaten jazz Coli'nin formatı o şekilde. Ee, müzikler daha çok 1930-50'lerin sonu yerpazesinde olacak ama bu Türk müziği de olacak o dönemden. O konuda hani arşivi çok çok zengin yabancı müzikler de olacak böylece rahatlayacaksınız günün e, o saatine kadar olan kısım rahatlatacağım da umarım dinleyenleri bir şekilde evet. rahatlatacağım e, da eminim, eminim, eminim. E, bu, bu arada e, son haftalarda her e, programda bunun altını kalın kalın çizip vurguluyoruz burada e, e, blokspot.com'a erişim engeli e, mahkeme kara, tedbir kararını kaldırdığı halde uygulanamıyor Hala fiilen erişilemiyor. Ee, i̇nşallah o zamana kadar yani programınız hayata geçene kadar bu engel kalkmış olur. Ee, ayrıca sizin kendi blogunuzdan da ahmeterozenci.blogspot.com adresinden de gerekli linkleri bulur. Dinleyenlerimiz Onu yapmakta sizden yardım isteyebilirim Tabii çünkü ki. hiç bilmiyorum. Tamam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ne demek? Teknik masada arkadaşım Mert'le birlikte iyi bir hafta diliyoruz sevgili Çık Radyo dinleyen.